İran'dan sesler. Vatana ihanet. Uyumak için ışığı her söndürdüğümde onun sesi çınlıyor kulaklarımda. Kaç gece yarısı kaç kez bu kabuslu uyandım bilmiyorum. Ne terapi, ne seyahatler, ne de aileme ve günlük hayatıma geri dönmüş olmam beni bu kabuslardan kurtarabiliyor. Göz tak. Sorularıma önce sözlü olarak cevap ver, sonra da aynı cevabı kağıda geçir. Soru sorma hakkın yok, bir şey görmeye hakkın yok. Sorguda göz bağı kullanmak kanunlara aykırı. İyi o zaman. Duvara dönüp çıkar, kurallar uygun olsun. Adın, adresin ve iş yerin. Senin ve tüm aile bireylerinin bilgileri. Şimdiye kadar yurt dışına yaptığın tüm seyahatler. Olursa kimlerle gittin? Davetiye bana özeldi. Ama seminere davetli pek çok kişi vardı. Bu yüzden ortak seyahat ettiğim başka insanlar da oldu. Bu kişiler kimlerdi? Doktor S ve mühendis M benimle aynı uçaktaydı. Yan yana mı oturdunuz? Hayır onlar benim arkamda oturuyordu. İnsan uçakta nereye oturacağını seçemez. Herkes kendisine verilen yere oturur. Sen sadece sorulara cevaplar. Bu kadar çok konuşma. Doktor S ve mühendis M ile ilişkin nedir? İş ilişkisi. İş ilişkisi derken neyi kastediyorsun? Doktor S. çalıştığım organizasyonda şef. Bay M. ise bilgisayar mühendisi. Bilişim teknolojisinin sivil toplumu nasıl etkilediği sorusu üzerine çalışıyor. Bu yüzden bazen ben de onunla iş toplantıları yapıyorum. Toplantılara başka kimler katılıyordu? Kadın sorunu ve vatandaşlık hakları ile ilgili çalışmalar olan herkes. Kimler mesela? Bay S. Bayan M. Bayan L. Bay K. Ve bazen de adını şu an hatırlamadım, başka kişiler. İşinme katıldığım bu aktiviteler, tüm bu yaptıklarınız ve adına kadın mücadelesi dediğiniz şeyler hakkında kocan ne düşünüyor? Karşı değil. İlişkiniz iyi mi? Bunun konuyla ne alakası var? Sana soru sorma hakkında olmadığını söylemiştim. Evet, ilişkimiz iyi. Yani sık sık dışarı çıkıp eve geç saatte gelmene karşı değil ve... Kocam kadın hareketi için yaptığım işlere karşı değil, aksine bu konuda beni teşvik ediyor. Doktor S ve mühendis M ile özel bir ilişkin oldu mu? Özel ilişkiden kastınız ne? Burada soruları ben soruyorum. Sen cevap veriyorsun. Anlaşılan o ki hala nerede olduğunu kavrayabilmiş değilsin. Yazıyorum. İş arkadaşlarımla herhangi bir özel ilişkim olmadı. Bir seferinde hastalandığımda beni ziyarete geldiler ki o zaman da yanımda ailem vardı. Tunus seyahatini yaz. Ne yazacağım? Tunus'tayken ilişkilerinizin nasıl olduğunu yaz. Günlerimizi konferans salonunda geçirdik. Aynı otelde bile kalmadık. Sadece bir akşam ben ve birkaç İranlı daha dışarı çıkıp yemek yedik. Peki yemek sonrasında nereye gittiniz? Herkes kendi oteline döndü. Hı -hı. Peki iş yerinde yalnız kaldığınızda ne yapıyorsunuz? Çalışıyoruz. Nasıl bir çalışma bu? Ben İran'daki sivil toplum üzerine çalışma ve araştırmalar yapan bir enstitünün web redaktörüyüm. İşimiz de bu konuyla ilgili haber ve makaleler yayınlamak. Birden susuyor. Suskunluğu uzadıkça uzuyor. Odaya birilerinin girdiğini ya da çıktığını fark ediyorum. Bilinçsizce başımı kaldırıyorum. Göz bahnın altından tek görebildiğim bir çift ayakkabı. Zaman zaman uzaklardan bir yerlerden bir kadının çığlıkları geliyor. ...sanki işkenceye uğruyor. Kendimi bu seslerin bir bant kaydından geldiği ve tüm bunların beni kuşkuya düşünmek için kurgulandığı düşüncesiyle hem ikna hem de teselli etmeye çalışıyorum. Kaç dakika boyu süren ve hiçbir şey anlamadığım fısıltılardan sonra o yine başlıyor. Yani bizde kara çalıyorsun, işinize ajitatif bilgi ayamaktan ibaret. Ajitatif bilgi demekle neyi kastettiğinizi anlamıyorum. İki yıldan beri redaktörü olduğum bu web sayfasında yayınlanan ve adına haber dediği şeyler sadece bildiri, protesto ya da gösterilerden ibaretti. Yine yazıyorum. Ben gazeteciyim ve alanım toplumsal sorunlardır. Haberler yayınlarımızın sadece küçük bir parçasını oluşturur. Bu suçlamayı kabul etmiyorum. Bunun dışında İran halkının olan bir takım olayları protesto etmesi de benim suçum değil. Peki bu nedir? Kağıda alıp göz bağının altındaki boşluktan okumaya çalışıyorum. Yargı kurumunun şefine yazılmış, hapisteki bir gazeteciye destek veren ve serbest bırakılmasını isteyen bir mektup bu. Mektupta imzam var. O adam gazeteci olarak işini yaptığı için suçlanıyor. Bu sendikal bir destek ve ne benimle ne de işimle alakası var. Kadınların protesto gösterilerine katıldım. Bunun da mı seninle ve işinle bir alakası yok ha? Devrim mahkemesinin önünde ne yapıyordun? Oturma eylemi, polis size yolu boşaltmak için emir verdiğinde neden yerinden kıpırdamadın? Arkadaşlarımdan birkaçı yargı önüne çıkacaktı ve biz de onlarla beraber gittik. Bu bir gösteri değildi. Mahkemenin dışında oturmak suç mu? Blond'a idamlar ve taşlanma üzerine yazıyorsun. Hakikaten bundan başka seni ilgilendiren bir konu yok mu? Ama belki bunun da sivil toplumda bir alakası vardır değil mi? Benim bloğum kişisel ve işimle ilgisi yok. İdamlar ve taşlanma özel ilgi alanım mı? Ben bunları maruz kalanlar üzerine yazıyorum. Sana onlar üzerine yazı yazmanı kim söylüyor? Kendim yazıyorum. Emir aldığım kimse yok. Madem emir almıyorsun o zaman Türkiye'deki toplantı ne işin vardı? İnsan hakları üzerine bir konferans o. Kimlere vardı orada isimlerini yaz? Gelip kapıyı mühletikleri zaman tüm kağıtları ve dokümanlara el koymuşlardı. El konulan belgelerin içinde İranlı tüm katılımcıların adlarının yazılı olduğu liste de vardı. O yüzden isimlerini yazıyorum. Bunlar İranlı olanlar. Diğerleri nerede? Onların isimlerini hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun ha? Üç uzun gün boyunca sabahtan akşama kadar toplantı yaptın sen bu kişilerle. Kimler olduklarını ve hangi organizasyondan geldiklerini hatırlamıyorum. Hiç kimsenin adını hatırlamadın. Hayır hatırlamıyorum. Amerika'dan gelen kimdi? Sarışın kıvırcık saçlı bir kadın vardı. Adı aklıma gelmiyor. Tek hatırladığım İranlı katılımcıların şu an benim içinde bulunduğum cinsten bir sorguya maruz kalmak korkusuyla kadınla konuşmaktan uzak durduklarıydı. Üstelik kadın sadece bir yardım kuruluşunun temsilcisiydi. Hmm. Hmm. Bana acıyormuşçasına sesler çıkarıyor. Sizi kandırmak çok kolay, çok kolay kanıyorsunuz. Amerika tüm bu insan hakları safsatalarıyla bizi yıkmaya çalışıyor. Düşman kendi ülkenizi yıkmanız için sizi kullanıyor. Ülkenin güvenliğine karşı çalışmakla suçlandığınızı biliyor musunuz? Kadife devrimi yoluyla rejimi yıkmak üzerine düzenlenmiş bir seminere katıldığınızı biliyor musunuz? Kaç yıl hapis yatmak zorunda olduğunuzu biliyor musunuz? Ha? Çocuklarınıza da mı acımıyorsunuz? Birdenbire sakin bir ses tonuna bürünüyor. Kızınız... Evinize bir taş atımı uzaklıktaki yuvadan biraz geç gelecek olsa hemen endişelenirsiniz. Peki bunca sene ondan uzak kalacağınız düşüncesine nasıl katlanabiliyorsunuz? Midem bulanıyor. Benim ve ailemin hayatını mikroskopik incelemeye tabi tutmuşlar. Telefon görüşmelerimi de dinlemişler. Kağıda yazıyorum. Ülkemizin sivil toplumun güçlü olması ve devletin insan yaşamının her alanına müdahale etmemesi halinde gelişeceğine inanıyorum. Yaptıklarımın hepsi ülkemin geleceği içindi. Halkıma zarar verecek hiçbir seminere katılmadım. Bununla suçlanmayı kabul etmiyorum. Şu andan itibaren herhangi bir soruya cevap vermeyi reddediyorum. Bunlar hem kanunlara hem de mahkumların haklarına aykırı sorular. Bugün İran'da bir vatandaşlık hakları aktivisti 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şiddet dışı metodlarla rejimi yıkma planları yapmakla suçlanıyor. Redaktör olarak çalıştığım kurum kapatıldı. Kadife devrim yoluyla rejimi yıkmaya çalışan kurumlardan biri olarak anılıyor. Burada sorgucunun baskısına maruz kalmadan ve özgür biçimde yemin ediyorum ki vatanıma asla ihanet etmedim. Ne Amerika'dan ne de Batılı başka bir ülkeden emir aldım. Ancak güçlü bir sivil toplumun diktatörleri zayıflatacağına olan inancımı her zaman korudum. Ne var ki bu inanç dahi o sorgucu rüyalarımdan kovmaya yetmiyor. İran'dan Sesler Vatana ihanet Seslendirenler Kadın Asu Maro Sorgucu Serkan Keskin Kayıt Eli Haligua Montaj ve Efektler Deniz Koloğlu Eli Haligua Gözde Kazas ve Gürkan Vahiz. Yöneten Gülhan Kadim. Müzikler Colin Stetson'dan In Love and In Justice, Primus'dan Prelude to a Crawl, Vladislav Delay Santa Teresa, ex ve Tom Cora'dan MT5, tema müziği Burçak Çöllü ve Onur Kahraman. İran'dan sesler de haftaya gözaltı aldı. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.